Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Osman Uygar Özeski. Günaydın. Son haftalarda pek çok meslek grubundan memuriyet hakları, atamalar ve görevlerle ilgili talepler içeren kampanyalar duyurduk sizleri. Bugünün ilk kampanyası ise hemşirelerin çalışma hakları ile ilgili. Ramazan Tatar tarafından Sağlık Bakanlığı'na ve Maliye Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, hemşireler arasındaki maaş uçurumunun sonlandırılması ve eşit işe eşit ücret verilmesi. Ramazan diyor ki, kanunlar ile tanınan ve anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ilkesi, ve eşit işe eşit ücret düzenlemesiyle aynı işi yapan meslek grupları arasındaki maaş farkının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Ancak eğitim araştırma hastanelerinde görev yapan bir hemşire öğlen arası izni dahil olmadan 8 saat mesai yapıp ayda 5 ila 7 nöbet tutup 1300 lira maaş alıp bu maaş üzerinden emekli olurken aile sağlığı merkezlerinde çalışan hemşire arkadaşlar yaklaşık 4000 lira maaş almakta ve nöbet hizmetlerinden muaf oldukları gibi hafta sonları da mesai yapmamaktadır. Entegre hastanelerde ve toplum sağlığı merkezlerinde maaş bu rakamı da aşmaktadır. Aynı meslek grubu içinde mevcut bu maaş adaletsizliğin giderilmesini talep ediyorum. Başta hemşire arkadaşlar olmak üzere bunun gerekliliğine inanan herkese kampanyayı yaymaya ve destek vermeye davet ediyorum diyerek talebini dile getirmişim. Sırada İzmir'den bir kampanya var. Semih Yılmaz tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi Alsancak İzban istasyonuna ayrı seferler düzenlenmesi. İzmirlilerin daha rahat bir ulaşıma kavuşması, daha kısa süreli ulaşım için Alsancak İzban İstasyonu İzban sisteminden ayrılmalıdır. Karşıyaka yönünden gelip Buca, gaziyemir Emir Havalimanı istikametinde giden vatandaşlarımızın yolu 10 dakikadan fazla kısalacaktır. Ayrıca dünyada hiçbir yerde görülmeyen ve Expo'ya aday olan İzmir'e hiç yakışmayan bir güzergah izlenerek metro Alsancak düz yönde giriyor, sonra ters yönde Alsancak'tan çıkıyor. Bunun yerine daha önce olduğu gibi İstasyon uzatılarak ayrı bir hat açılabilir diyerek İzban'ın Alsancak istasyonuna ayrı sefer koymasını talep ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Bakan Faruk Çeli'ye yönelik bir kampanya var. Trabzon'dan Nihat Burak Zihni tarafından başlatılmış, talebi ise öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve öğretmenlerin ek ödeme mağduru akademik personel olarak hakkı olan zamma alabilmesi. Diyor ki kendisi, Eğitim, bir toplumu ileri seviyeye taşıyan gelişmişlik seviyesini tespit etmede kullanılan en önemli kriterdir. Günümüzde eğitim camiasında çalışan akademik personel, kendisine yardımcı idari personelden ve yetiştirip ülkeye kazandırdığı çeşitli meslek kollarında çalışan öğrencilerinden daha az ücretle çalışmaktadır. Akademik personel için çeşitli dönemlerde hükümet yetkililerince iyileştirme yapılacağı yönünde medyada beyanatlar verilmiş ancak şimdiye kadar hiçbir somut adım atılmamıştır. Hatırlanacağı üzere en son geçen Ağustos ayında Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç akademik personeli 2012 yılı sonbaharında bir iyileştirme yapılacağı yönünde basına demeç vermiş. Ancak bu ifadesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen bu sözler hep havada kalmıştır diyerek durumu açıklıyor Nihat hem de destekçileri sesleniyor. Bakalım akademisyenler ve öğretim görevlileri talep ettikleri zamları önümüzdeki dönem içinde elde edebilecekler mi hep beraber göreceğiz. Bursadan Hakan Çetin tarafından başlatılmış bir kampanya var sırada. Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne yönelik başlatılmış talebi ise ücretsiz sağlık hizmeti. Diyor ki Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yatan hastalardan otelcilik hizmetleri adı altında ücret talep edilmektedir. Hastane bünyesinde ücret istenebilme hakkı olan odalardan başka ücretsiz odada bulunmamaktadır. Hasta odalarında banyo ve televizyon varsa 50 lira banyo yoksa 15 lira olarak fiyat belirlenmiştir. Bunlar haricinde başka hiçbir seçenek de yoktur. Hakan demiş ki kendi durumu şöyle anlatıyor. 2005 yılından beri Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne gitmekteyim ve MS rahatsızlığım olduğu için tedavime burada devam etmek istiyorum. 15 liralık odaya kaydımı yaptırdığım için ve bu odaların sayısının az olmasından dolayı 1 ila 2 ay bekleyeceğim. Halbuki 50 liralık odaya kaydım olsaydı bir haftada yatışım gerçekleşecekti. Bunun son bulmasını talep etmekteyim diyor Anlaşılan burada maddi duruma göre bir haksızlık söz konusu. Son olarak Beylikdüzü sahile yapılması planlanan balık haline konu alan bir haberimiz var. Beylikdüzü sahili koruma platformu ve Evimiz Beylikdüzü Derneği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaşı'ya yönelik başlatılan kampanyanın talebi Beylikdüzü sahile balık hali yapılmaması. İşte imza kampanyasını başlatan dernek ve platformun Kadir Topbaş'a yazdığı mektuptan okuyalım. Beylikdüzü halkı olarak bizlerin görüşü, fikri ve onayı alınmadan projelendirip hayata geçirme çalışmalarına başladığınız su ürünleri halinin Beylikdüzü Gürpınar sahiline taşınması ile ilgili bölge halkının isyanını sunmak istiyoruz. İstanbul'un bakir kalan son sahiline böyle bir projeyi taşımanız bölgenin doğal ve sosyal hayatının sonu olacaktır. Büyükçekmece koyu ucunda yer alan proje hazırlığınız Büyükçekmece koyunu Mavi Bayrağı kavuşturan Doğal akıntılarında sonunu getirecektir. Yapmayı planladığınız deniz dolgusu bu çevre felaketine neden olacağı gibi Marmara Denizi'nden geçen Orta Marmara Fay hattına yaklaşık 16 kilometre uzaklıktadır. Bir başka unsur ise projenizin ana arterleri olan uzaklıktadır. Beylikdüzü nüfusunun yaklaşık 250 bine ulaşmış olması ve İstanbul'un master planında tamamen mesken oluşumu ile düzenlenmiş olması hale giriş çıkış yapacak yüzlerce tır ve kamyon kamyonetin yaratacağı trafik kargaşasının İlçemize katacağı huzursuzluğun dikkate alınması gerekmektedir. Su ürünleri halinin Beylikdüzü'ne ve Beylikdüzü halkına vereceği zararları bölge halkına anlatmak için imza kampanyaları düzenledik. Topladığımız yaklaşık 10 bine yakın imzayı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Beylikdüzü Meclisi gündemine ulaştırdık. Bizler Beylikdüzü sahillerine çocuk parkları, çay bahçeleri, spor alanları, etkinlik alanları, kısacası çocuklarımızla, ailemizle, komşularımızla vakit geçirebileceğimiz sosyal tesisler yapılmasını beklerken, balık Balıkhali gibi Beylikdüzü halkına sorulmadan, halkın onayı alınmadan oluşturduğunuz bu projeye hayır diyoruz. Su Ürünleri Hale projenizle ilgili bugüne kadar size ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığımız tüm başvuru ve girişimler, Sonuçsuz kalmıştır. Bir ilçeyi tümüyle ilgilendiren bu kadar büyük ve yaratıcı sonuçlar açısından felakete varacak böyle bir proje için otobüs durağını dahi değiştirirken halkımıza soracağız açıklamasına güvenerek Beylikdüzü halkının sesine cevap vermenizi bekliyoruz. Bakalım Beylikdüzü Sahip Koruma Platformu ve Evimiz Beylikdüzü Derneği önümüzdeki günlerde sesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne duyurmayı başarabilecek mi? Bayramda da değişim sizinle olsun.